Bir Yaşam Dili şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz ben Canan. Ben Deniz. Bugün bu programda yine e, anahtar ayrımlarla devam ediyoruz. Canan bugün konuşacağımız konuyu anlatır mısın sen? Evet, e, ben de onu düşünüyordum. Türkçe'ye nasıl çevirelim diye. Empathy focusing on content mi? Yoksa empathy focusing on process mi? Hikayeye odaklı empati mi? Yoksa prosese? Sürece. Sürece. ...odaklı empati mi? Onun üzerinde konuşacağız beraber. Evet, biraz komiklik olur mu diye düşündüm. İçerik meraklı empati, ondan sonra süreç meraklı empati. Evet, hikaye üzerinden mi yoksa süreç üzerinden mi? İlişkilerimizde. <gülüyor> yani içeriklesek de mi empatik dinlesek, içeriklemesek de mi empatik dinlesek konusu. Ne demek istiyoruz? Biraz daha tarif etmek için birazdan anlatmaya başlayacağız. Bir tek temel ayrımlar, anahtar ayrımlar konusunda ilgili yine bir hatırlatma yapalım. Aslında bu yayın döneminde şiddetsiz iletişimin anahtar ayrımlarını takip etmeye çalışıyoruz. Yani hayatın içinde şefkati engelleyen iletişim biçimleri neler... Ee, ve bunun e, yanı sıra şefkatli dil, şiddetsiz iletişim dili kullanmak için nasıl bir yaklaşımda bulunabiliriz? Bir bakış açısı sunmaya çalışıyoruz. Evet, bakış açısı, bir farkındalık. İlişkilerimizi daha düzeltmek için mi? Daha, daha derin bağlantı kurmak için mi? Niçin gerekli? Ya benim dünyamda niyetim şiddetsizlikse bunlara dikkat ediyorum aslında. Hı -hı. E, bağlantı da e, doğal olarak geliyor aynen senin söylediğin gibi bir tek e, biraz önce konuştuk seninle onu hatırlatalım e, temel ayrımlar şiddetsiz iletişim topluluğunun uluslararası topluluğunun e, önüne koyduğu ve zaman içinde de gelişen e, şeyler e, pek çok eğitmenin bu anahtar ayrımları oluşturmada emeği var. Ee, aynı zamanda biz Canaan'la e, Liv Larson ve Katarina Hoffman'ın e, "Cracking the Communication Code" diye e, bir kitapları var bu konuda, ondan da yararlanıyoruz bu programda. Onları da almış olalım. Evet. Gerçekten ikisini yazdığı çok toparlamış olmaları çok işimize yarıyor. <gülüyor> yani bu anahtar ayrımlar, yani şiddet, şimdi dürüstlük, değil mi? Çok önemli. Dürüstlük ve empati bize yol gösteriyor. Dün geçen günkü programda da söyledik. Yani bir bize pusula oluyor esasında. Özen yani onun da farkındalığımızı oraya getirmek acaba biz ilişkilerimizde nasıl davranıyoruz karşımızdaki insana veya kendimize de. Bir kısaca ben söyleyeyim sonra oradan devam edelim istersen. Yani hikaye odaklanarak empati verdiğimizde olan olayla ilgili o kişi ne hissediyor ne canlı Eğer süreci odaklanarak Empati verdiğimizde de içinden şu anda ne canlı Hangi ihtiyacınla Canlı diye bakıyoruz hı hı. Ee, bu, Buradaki şey yani Hikaye birisi geliyor sana Bir hikayesi var onu anlatıyor ee, Normalde bir merak var değil mi Ay ne oldu diye ne dedi Öbür üçüncü kişi ne yaptı, ee, sen nasıl davrandın, ondan sonra ne oldu, Aa, öyle mi dedi, keşke sen şunu söyleseydin diyen bir e, alışkanlığımız var evet. genellikle. O zaman ne oluyor? <gülüyor> Şimdi ben sen bunu anlatırken hemen aklıma çok yakın bir arkadaşımın eşiyle ilgili dertlenmelerini dinleyiş halim geldi. Ben onu şiddetsiz iletişimin önerdiği sürece odaklı dinleme biçimini çok zor yapıyorum o konuda. Çünkü o kadar merak ediyorum ki ne oluyor, ne bitiyor, o ne dedi, bu ne dedi. İşte eşi, işte benim işim var dediğinde o ne dedi filan. Burası benim çok daha önceki programlarda da bahsettiğimiz sempatik olduğum yer. Yani aslında ilgim... Arkadaşımın o anki halinde değil Yani şu an bu arkadaşıma ne oluyor Bana bunu anlatıyor Acaba ne hissediyor Acaba hangi ihtiyaçları canlı diye baktığım Merkezimde olduğum bir hal değil Ben onunla birlikte onun hikayesinin içinde Seyahat etmeye başlıyorum Fakat hikayedeyim Yani arkadaşımla da olduğumu tam söyleyemeyeceğim Yani aslında hikayedeyim Haklı ve haksızdayım Çünkü taraf tutuyorum ee, Alinen arkadaş... taraf tutuyorsun onu, Alinen. arkadaşının Tabi tabi kocasına <gülüyor> karşı Onunla birlikte bir müfreze haline geliyorum Ama arkadaşın esas niyeti Seninle bu konuyu paylaşmak Dertleşmek evet. Empati almak Ama işte empati e, yerine Sempatik olduğum yer e, Kendime gelip Merkezime geldiğimde Artık dinlemeye başladığım yer Hani ne dedi ne olmuştu ne bitmiştiden ziyade Ha bu arkadaşıma ne oluyor? Şu an ne hissediyor? Çünkü bana anlatıyorsa bir ihtiyaç karşılamak istiyor. Büyük bir ihtimalle de empatiye ihtiyacı var. E, ya da duyulmaya ihtiyacı var. İşte o zaman e, daha farklı bir dinleme hali geliyor. Ve ilginç bir şekilde içerikle ilgili meraklarım da benim azalıyor o durumlarda. Daha çok böyle karşımdaki insanın insanlık haliyle bağlantı kurduğum bir yer orası. O insanlık haliyle bağlantı kurduğumda da e, şey geliyor aklıma. Oraya daha düşçüsünün e, bir metnini okumuştuk geçen e, sezon, geçen yayın dönemi. Hani beni kim olduğunu ilgilendirmiyor. Bana her şey bittikten sonra sende ne kalacak ondan haber ver diyen. Hakikaten ne olup ne bittiği o an pek ilgilendirmiyor. Tam olarak o insanda merakım ne hissediyor, neye ihtiyacı var la, ...ilgili bir yere gidiyor. Peki o insan bazen böyle konuştukça konuşuyor... ...konuştukça konuşuyor... ...onu can kulağıyla dinleyelim diyoruz... ...şiddetle şimdi. Yani orada da... ...bazen de o hikayeyi tekrar etmeye... ...başladığını fark ediyorsun. Yani artık... ...anlatıyor anlatıyor ve onun da bir anlatma... ...ihtiyacı var, paylaşma ihtiyacı var. Oradan tekrar... ...onu alıp... ...şu anda... ...ne hissettiğine ve neye ihtiyacı... ...olduğuna değil mi? Böyle bir... ...el uzatıyoruz yani tekrar buraya gelebilir misin? seni gerçekten şu anda ne hissediyorsun? Neye ihtiyacın var? O da bir yöntem. Yoksa o da o hikayenin içinde kayboluyor. Yani sanki böyle e, o da bir kaybolmuş durumunda da sen orada durarak hem ona böyle bir destek oluyorsun dinleyerek ama orada tabii sorularınla e, merak ederek ya ne oldu, şu da oldu, bu onun şeyini öfkesini, kızgınlığını veya üzüntüsünü arttırmak yerine Orada böyle net bir halde durabilmek, nö, nötr bir halde durabilmek. O da kendine bir geliyor, bakıyor bir müddet sonra. Ya bir dakika <gülüyor> ne oluyor bana? E, o da çok kıymetli geliyor bana arkadaşlıkta. Şey geldi aklıma. Şimdi e, biz de Canan'la birlikte bu programı sunarken pek çok şeyi e, üzerine derinleştiğimiz için fark etmeye başlıyoruz. Öyle bir şey oldu. Ben... E, senin hikayenin içeriğinde kaybolarak dinlemeye başladığım zaman aslında senle kalmadığım bir yere gittiğimi fark ediyorum. Biraz önce e, dışarıda konuşuyorduk Canan, e, bir deney yaptık. Senin işlerinde olan e, bir e, sıkıntını konuştuk. İşte e, mallarda bir hata olduğuyla ilgili bir şüpheniz var. Ben birdenbire kendime hata neydi? Ne oldu da böyle bir sorun ortaya çıktı derken buldum. Ve aslında senden koptuğum yer orası. Yani sen neymişim gibi duruyor. Hani seni dinliyorum gibi duruyor. Ha yani bir partim aldı. Hata olma endişeniz var. Benim senle kalmadığım yer kendi merakıma gittiğim yer. Yani seninle ilgili bir merak değil o. Ne oldu? Yani kolunda mı bir hata vardı malın? E, ...tekstilci Canan... E, ...yakasında mı bir hata vardı... ...yani şimdi bu bilginin... ...bana sen tekrar anlattığında... ...sana bir faydası var mı o an belli değil... ...çünkü senin orada ihtiyacın... Endişan, ne duyulmak istiyorsun... Evet. Ee, ...sıkıldığımı söylüyorum... ...sıkışıksın, sıkılıyorsun... ...ondan sonra ve zaten benden bir çözüm de istemiyorsun... ...evet bir de bunu söylerken... E, ...denize bunu anlatsam ne olacak şimdi yani... <gülüyor> <gülüyor> ne anlayacak <şimdi gülüyor> Ne anlayacak burada? yani benim oradaki e, yakanımın işte telasının bozuk olmasından veya işte ne bileyim ribanasının e, çizgili olmasına yani öyle bir şey de geliyor. Of hani denize ne gibi bir ha. şey de geliyor açıkçası. Orada halbuki bana sen yani daha dinlesen sadece. Evet. Yeterli. Bir de çok uzun konuşuyor insanlar dedin ya bir, bir ara çok uzun hani duyabileceğimden daha fazla kelime duyduğumda. ...ya da bir hikayeyi birden fazla duyduğumda... ...ben şeyi fark ediyorum... ...bunu pratikle öğrendim... ...yani eskiden bildiğim bir yol değildi... ...şu soruyu sormaya başlıyorum kendime... ...bu insan bana bunu niye anlatıyor olabilir acaba? Bu insan tekrar tekrar bana bunu anlatıyorsa... ...acaba ne hissediyor? Hangi ihtiyacı canlı diye soruyorum... ...ve... Zaman zaman gerçekten böyle empatiyle söz kesme teknikleri konusunda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu soruları karşı tarafa uygun bir dille sorduğumda insanlar birden daha başka bir yere gidiyorlar empatiyle. Yani ha şu an bunu anlatıyorsun çünkü çok mu canın sıkılıyor? İşte duyulmak mı istiyorsun? Duyulmayı mı özlüyorsun? falan gibi bir yere gittiğimde insanların... ...o kocaman hikayelerden çok daha sade bir yere geldiklerini... ...kimi da iki damla gözyaşı döktüklerini gördüm. Evet. Doğru söylüyorsun bu bizim çalışmalarda, seminerlerde, atölyelerde çok başımıza geliyor. Esasında hikaye değil de bir cümle bile bazen yetiyor. Yani ne oldu da senin canın yandı? Yani senin canını yakan şey ne? Onu ben e, hocamız Müvet Alevi'den de hep çok e, duydum Ve hep kullanmaya çalışıyorum Yani o cümleyi bana tek bir cümleyi Söylesen bile ben sana empati Verebilirim esasında e, Neye ihtiyacın olduğunu beraber bulabiliriz yani, Tek bir cümle senin böyle Canını cız ya ben Üzen sıkan şey nedir Oradan bile hikaye bilmesen bile Seninle e, bağlantı kurabilirim e, Hoşuma giden Bir e, Ne diyeyim teknik Evet <gülüyor> şeyi de fark ediyorum biz haklı mı haksız mı olduğumuzla dinlenmeye alışmışız yani ben kendimde genelleştirmeyim kendimi söyleyeyim siz eğer sizde öyleyse pay çıkarın ben e, hayatımı hatırlıyorum hep haklı mı haksız mı olduğumun ispatıyla uğraştım yani özellikle de çok önemli konulardı mesela e, sevgilimden ayrıldığımda arkadaşlarımı anlatırken ne kadar haklı olduğumu anlatmaya çalıştım. Ee, ya da e, iş yerinde bir sorun yaşadığımda bunu birilerine anlatırken ne kadar haklı olduğumu anlatmaya çalıştım. Hep haklı olmakla ilgili bir yerde. Evet onu ispat etmek için de çok konuşuyor esasında insan. Tam da bunu söyleyeceğim. Bunu, ispa bunu anlatmak için de anlatıyorum anlatıyorum öyle de oldu böyle de oldu sonra da böyle oldu ve... Şimdi kendimde fark ediyorum bu kadar çok hikaye benim zihnim zaten tutmuyor dinlerken. Yani ben e, hakikaten odamı başka bir yere koyuyorum. Çünkü koyduğum yerde ne hissediyor neye ihtiyacı var. Çünkü ihtiyacıyla buluştuğunda bir insan bütün bu hikayeler sadeleşiyor. Ve sadece o ihtiyacın güzelliğiyle buluşmak bile insanın güçlenmesine, gücüyle bağlantı kurmasına ve kurduğu o bağlantıdan... Hayatı zenginleştirecek eylem yapmak için adım atmasına yol açabiliyor ve yaratıcılık açılıyor. Haklı haksızla dinlemek bir insanıysa içerikle ilgili bir yer. Galiba müzik arası geldi, o yüzden bir şey yaptım. Evet. Bugün ne dinliyoruz? Nil Kara İbrahim gelden bir şarkı dinliyoruz. Ee, neydi? Bu dünyaya <gülüyor> çubak. Bu dünyaya çıplak geldim evet. Thank you. arasından sonra biz neşelendik çok bu müzikle beraber. E ben bayağı göbek attım. <gülüyor> evet. Ne diyorduk? Haklılığımızı ispat etmek için çok fazla hikaye anlatıyoruz diyorduk. Yani bu senin söylediğin gibi benim iş yerimde başıma gelenle de oldu. Yani o kadar çok şey konuş konuşuyoruz ki evet bir an önce hani karşı tarafa haklıyım ya ben bu yüzden bundan bundan oldu demekle ilgili süreç uzuyor. Evet. Süreç uzuyor böyle durumlarda aslında anlaşıl doğru anlaşıldığımı da bilmek istiyor olabiliyorum ve karşımdaki insan böyle çok kısa ne söylediğimi yorumsuz içine yargı eleştiri katmadan tekrarladığında duyulduğuma ve aynı şeyden bahsettiğimize güvenim artıyor ve e, o zaman kendimle bağlantıma da daha çok hizmet ediyor. Ee, bu bir süreç. Bütün bu anlattıklarımız e, niye derseniz hani programın başında da söyledik. Eğer niyetim şiddetsizlikse bu temel ayrımlara ben dikkat ediyorum. Yani niyetim e, şiddetsizlik, niyetim empati ise empatiyle dinlemek istiyorsam karşımdaki insan bunu niye anlatıyor, ne hissediyor, neye ihtiyacı var diye bakmak, içeriye değil o insanın sürecine, sürecin getirdiklerine odaklanmak çok katkıda bulunuyor. Evet aynı şey kendimize empati verirken de değil mi? Yani orada da e, bir hikayemiz oluyor. O hikayeye odaklanmak yani Çünkü o zaman gittikçe <gülüyor> böyle kaynamaya başlıyoruz. Devamlı o hikayeyi kafamızda döndürdükçe. Daha önce de bahsettik işte Kopf Kino diyoruz. Yani kafamızdaki filmi devamlı o filmi çeviriyoruz. Ve o filmin içinde kayboluyoruz. Halbuki dışarı bir çıkıp Aa, bir dakika ya ben ne oldu bana? Neler oluyor bana bunlar olduğu zaman diyebilirsek hikayeden bağımsız. Belki oradan senin de dediğin gibi, yani işte desteğe şimdi bence en güzel şeysi o. Yani ihtiyacını bulduktan sonra elinde artık böyle bir anahtar var. Ya ben ne yapabilirim şimdi bunu karşılamak için ne yapabilirim deyip kendimizden ricada veya karşımızdan ricada bulunup hayata katkıda bulunan bir adım atabiliriz. Evet, ee, çok yakın zamanda benim başıma gelen, senle paylaştığım bir şey var Canan. Ee, çok basit bir şey oldu. Çok yakın bir arkadaşlığımla bir iş konusunda bir anlaşmazlığa düştüm. Ee, ve tetiklendim. Ee, Tetiklendiğin nereden anlıyorsun dersen, hikayenin içinde kaybolmaktan anlıyorum. Haklı ve haksıza düştüm. Ve sonra yaptığım tam senin söylediğin oldu. Ne hissediyorum kendime odaklandım. Yani hikayeyi bir tarafa bırakıp, bir dakika ben şu an ne hissediyorum dedim beden farkındalığıyla bütün iç dünyamla bağlantı kurduğumda bedenimde korku buldum korku yani bütün beden böyle tepki veriyor korkuyu bulduğumda da aslında tetiklenen şeyi fark ettim yani ihtiyacımı fark ettim e, tetiklenen çok eski bir hikaye yani ve devam eden bir hikaye. İşte e, dünyada bir şeyler olurken e, insanların acı çektiği durumlarda e, büyük çoğunluğun pek fazla konuşmaması hatta hiç konuşmaması susmasıyla ilgili çok derin ve eski bir acım tekrar tetiklendi. Basit, minicik bir olaydan. Şimdi ben bunu kendi duyguma odaklanmasaydım, hikayenin içinde kaybolsaydım bunu fark etmeyecektim. Bunu fark etmediğimde de o arkadaşıma bugüne kadar biriktirdiğim... Bütün kin ve nefretle çünkü kin ve nefret birikiyor insan içinde böyle durumlarda davranacaktım ve şiddet ortaya çıkacaktı. Muhtemelen fiziksel bir şiddet değil ama küslük gibi, ağır sözler gibi şiddet ortaya çıkacaktı. Ne zaman ki kendi hislerime odaklanırım, o zaman fark etliyorum ki, ha şu ihtiyacım var. Mesela benim oradaki ihtiyacım çok kıymetli bir ihtiyaçtı. ...kendi gerçeğimle duyulmak istiyorum. Kendimi ifade etmek istiyorum. Ve bunu böyle açık açık söyleyebilmek istiyorum. O kişiden bağımsız olarak... Evet. Yani ...o hikayeden bağımsız. Senin için bu çok önemli, çok değerli evet. bir şey. Hiçbir alakası yok. Çünkü aramızdaki mesele o kadar basit ki... ...iş konusunda bir anlaşmazlık var. Ve anlaşmazlıkla ilgili ben kendimi ifade edebilecek... ...ortam bulamadığım için olduğu olan... Kendimi ifade edemediğimde de uçtuğum yer, uçtuğum yer orasıydı. Dolayısıyla e, kendinle konuşurken de senin dediğin gibi hikayeyi bir yerden sonra... ...eğer hikayeyi plak gibi tekrar tekrar sarıyorsanız başa... ...kendi hislerime odaklanmak ve o hislerin getirdiklerini fark edip... Ondan sonra şu an ve buradaki ihtiyacımla bağlantı kurmak... ...hayatı çok zenginleştiren bir yer. Şimdi mesela içimde o arkadaşımla ilgili düşman resmi yok. Ama önce vardı. Evet kutlanacak bir şey gerçekten. Evet. E bütün bunları anlatırken ben de bu radyo programlarında aydınlanmalar yaşıyorum. E, Mimoza ile yani e, 19 yaşında bir kızım var... ...onu böyle mutsuz veya sıkıntılı gördüğümde... ...hep hikayeyi merak ediyorum... ...yani ne oldu... da <gülüyor> ...genellikle arkadaşlarıyla bir sorunu olduğu zaman... ...ne oldu... ...hep onu ne oldu kızım... ...ne yaptılar, ne dedi, o bir, kim dedi... ...yani hep direkt gittiğim nokta... ...o hikaye... ...ve oradan da, da Mimoza'dan böyle bir kırmızı kartı yiyorum... ...çünkü o hikayeye gitmek istemiyor... ...Mimoza esasında... E, Mimoza'da da değilim. Kendim korkuyorum. Yani böyle içimde bir korku var. Ay kızıma bir şey olmasın. <gülüyor> Hep, anladın mı? Benimle ilgili bir, bir yere gidiyorum. E, o yüzden hikayeyi öğrenip o kim ona zarar verdiyse veya kızdırdıysa, üzdür, üzdüyse <gülüyor> onu öğrenip e, onun hakkında bir şeyler söylemek geliyor ve genellikle de kızım arkadaşları hakkında bir şey söylememle hoşlanmıyor. Çünkü o öyle mi? ...3 dakikalık, 3 dakikalık bir günlük bir şey oluyor. Ee, böylece... ...o anlatmamaya başlıyor. <gülüyor> ben... E, a, ...sanki ondan uzaklaşıyorum gibi... ...bir pozisyona düşüyorum. Ee, bunu şimdi fark etmek de hoşuma gitti. Yani orada gerçekten bende bir şeyler oluyor. O bir şeyler yaşadığı zaman... ...geçen programlarda da söyledik. Ya bir şeye ihtiyacım var mı? Sana nasıl yardımcı olabilirim demek belki. Ona çok iyi gelecek. Ya da kendini ifade etmek. Evet yani ben bunları seni böyle <gülüyor> görünce. <gülüyor> evet ben de çok korkuyorum. Evet. Sana nasıl yardım edebilirim evet. gibi bir işte. şey. Evet. Evet <gülüyor> sonuna geliyoruz programın. Ee, sen mail adresini vermek ister misin Canan? Tabii canan Irtem.net. Deniz'e ve bana Instagram adreslerimizden de Empatinin Gücü ve Deniz Şipatar Instagram adreslerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca topluluğumuzun iş işte desteetişim Facebook sayfasından ve Instagram sayfasından yeni etkinliklerimizi takip edebilirsiniz. Evet Ne diyelim haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere hoşça kalın.